look at the picture sir olan cemaat, kardeşlerimiz kapının önünde kuranlar öne doğru ilerlesinler. de üst katta, kapının önü üst önlerde boşluk var. Üst katta kardeşlerimiz önlerin boşluklarını doldurun, kapağıdan ağızlarını açıp tutun. الحمد لله الذي هدانا لهذا محمد قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْمٌ مِنَ قالوا الذي Allahü Alemiz, Allah Mefgunnam, Al Qur'an Al Azim. Subhanakallah, Min Rahman, Min Raheem, Ya Rabbi, Alimi, Astaghfirullah Alhamdulillah. Hazreti Musa, Hazreti Musa, Hazreti Musa, Hazreti Musa, Hazreti Musa, Hazreti Musa, Son haftasına giriyor. Allah'ımızın ayı veda hazırlanıyor. Rabbimiz bizlerden hoşnut ve razı olarak hakkı burada hayırlara şahit olarak ve şefaatini lütfederek ayrılmayı nasip eylesin. Allah'ımız Allah bari zelâ fîr bize nece bayında bereket ver, nece bayının bizim bu alek ol, Bunda çok bereketler var. Resulullah ben bu bereketlere nahiye etmiyorum. İşte dörtte üçü geçti, dörtte bir kaldı. Bu bu alemin bereketlerinden istifade etmek bize kaldı zararın neresinden dönersen kârdır. Onun için geçen geçti şimdi içinde olup bu mübarek saatte. Telafiye bakalım, tedarike bakalım. Mübarek ayı bizden hoşçak olarak uğurlamaya bakalım. Allah şikayetinden muhafaza buyursun. Tabii ki bu mübarek ayı hakkında varid olan bir hadis i şerifte ve asan Allah'ın savrayıdır. Bu isim kendisine verilmesinin birkaç sebebi vardır. bir tanesi de şudur ki her ay bizden ayrıldığında Rabbimiz onu bile şahit tutar bizim onda yaptığımız avalleri ona sorar bütün aylar hayrımızı, şerrimizi doğrumuzu, eğrimizi Mevla'ya bildirin. Ancak bu muhalefet Recep sorduğunda kulların senden amel ettiren hep hayırlarımızı ibadet, fikir, istiğfar oruç, namaz Bunları bahseden hiç kötülüklerimizden bahsetmedik. O bir Mevla, bunlar hiç mi günah işlemediler sorunca, ben sağırdım duymadım yavrum. Onun için hakkımızda şikayetçi olmaz İnşallah. Velakim, tabi gireceği bir şerif sağır muamelesi yaparak bizi Rabbimize şikayet etmekten Hayal ediyor ama biz bu hassas rivayete karşı kör ve sarı kalmayalım. Allahımızın bu ayetleri, bu hadisler, bu rivayetler karşısında körlük sarı kalmayalım. Sadekülah ve ledini edatü Dostlar hakkında bahsedilen. Rablerinin ayetleriyle mağazına sıhhat olunduğunda o ayetlere karşı kör ve sağır kalmazlar. Ayet-i demet olunan kullara dâhil olalım. Ve Rabbimizin kör olmadığını, sağır olmadığını haşa. Rabbimizin yaptıklarımızdan gafil olmadığını iyi düşünelim, haram ayı muhafaza edelim ve günahlardan tevbe edelim, istiğfar edelim, bu ayda mutlaka laf istiham Mahmud'u edelim, mutlaka Tevba ayı Tevba ayı girdi çıkıyor Bu ayda istiğfar edenlere affın ve mağfure gücdeleniyor O için tevbenin önemine dair Efendim Birkaç e, konuşma yapıldı ve gayri birkaç rağet nakledildi fakat e, kifayeti değildir. Tabi tebebe çok büyük bir konudur. Hakkında haftalarca aylarca ders yapılabilir. Şartlar itibariyle, itibariyle. Ama yine bu mübarek e ay bir iki meclis daha, efendim e, tevreden bahsedilirse inşallah en büyük dertimiz olan günahlarımızdan kurtulma yolu bize gösterilmiş olur, öğretilmiş olur. Ve inşallah tevbe nasip olacaklara Rabbimiz lütfeder, istiğfarı ilham eder, günahlara karşı soğukluk verin, kendisine isyana karşı nefret verin. Lakinallâhe habbe veylikum îmân ve zeyyenehu fî kulûbikum İmanı size sevdiren Allah'tır. İnanmayı sizin kalplerinizde tezhin eden, süsleyen, güzel gösteren Allah'tır. <gülüyor> Kafirliği, inkarı, Allah'a koşmayın Ve Allah'ın oğlu vardır demeyi, kızı vardır demeyi, eşi vardır demeyi, haşa. Bunlar Allah'a koşmak. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değildi, Kulu ve Rasulü'dür, elçisidir. Bu bundan kelimesidir. Kün en milyar adudur. Hazreti Meryem Aleyhisselam Allah'ın eşi değildir. Haşa. Ne doğunlu ولد ولم تلدوا صار. Eşi olmayanın çocuğu nereden olacak. İşte biz Müslümanlara Rabbimize ortaktan benzer oldu, eşten benzer oldu, çocuktan benzer oldu inancı Allah tarafından süslenmiştir güzelleştirilmiştir, tahsil ve edilmiştir. Biz bu imanı nasıl beğeniyoruz değil mi? Bundan gayrisiyle hiç tatmin olamıyoruz değil mi? Onun için Allah'a yavvar aldık. Allah. İmanı bize sevdirsin. Kalblerimizde imanı süslesin. Tanıtları bize sevdirsin. Allah muhabbi bileyle imane ve ta'ar. Ya Rabbin inanmayı ile ibadetleri bize sevdir. Kerre ileyle küfra ve suçuk ve rasyan. Kafirliği Üçlüklüğü, fasıklığı, günahkârlılığı, bize kerik göster, bize çirkin göster, bize, bize nefretlik ver, soğukluk ver. Çünkü bunları yapan ancak Allah'tır, Celle Celaluhu kalbiden ancak Allah'ın elindedir. Celle Celaluhu bir de bir insanın kalbini 40 şekle sokar, bin şekle sokar. ana değiştirin, halden hale değiştirin. Kalibul kulüb ve Kalpleri de çevirir, gözleri de çevirir. Allah'ım kalplerimizi imana çevirsin, taatlarına döndürsün Amin. ve bu yolda sabit eylesin, kaybaktan kaybaktan muhafaza eylesin. اُلَاكَهُمُ الرَّاشِيُونَ فَقُلَ مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةِ <gülüyor> Allah'ın fazlıyla, keremiyle, nimetiyle, güçlü kebali erenler bunlardır. Kime imanı sevdirdin, kime İslam'ı sevdirdin, kime ibadeti, zevki getirdin, Kime zikirden, sohbetten lezzet verdi, tat verdi, Allah onun güçsünü diledi, hayrını istedi, kemale erdirdi. Ama kime? Nehûzübillah, kafirliği sevdirdi, münafıklığı sevdirdi, günahları sevdirdi, onun hayrını dilemedi. Niçin dilemedi? O kul dilemediği için dilemedi. Demek ki biz bize verilen irade-i bu yola kullandık, Allah'tan bize bulup kalbette elhamdülillah yararlanancak Allah'tır hayır ve şeride yararlanan Allah'tır hidayet-i zalaletinde yararlanancak Allah-u Teala'dır ondan başka yaradan yoktur ama yararlanan sorumlu değildir de, sebep olan sorumludur çünkü sebebiyet hakkının yetici bize ver bu itibarla şimdimizden tövbe istiyor af için bahane arıyor benden hafisteyin, affedeyin buyuruyor. Artık direnmenin, aksi katır gibi inat etmenin, ayak sürtmenin, hele ki, hele ki bu recepte tövbe edilecek ki, ondan sonra Şaban-ı Şerif ayının yarı gecesi, 15. gecesi, berat gecesinde herkes affolunurken affolunmayacak listesine kalmayalım inşallah. Şimdi tövbe edelim ki, Bak berat gecesi donan kuru kopacak, eceller yazılacak, kaderler yazılacak, kazalar gelecek, bedeller gelecek, hakkımızda hükümler gelecek. Bak seneden seviye hükümler, şurada şaban seviye bir hafta kaldı. Dolayısıyla yanaştı. Ondan sonra berat gecesinde, bak şunlar şunlar kabul olmaz, şunlar şunlar kabul olmaz, şu günahlar işleyenler mağdurat olmaz, bu Ondan eve Recep ayında tövbe zamanıdır. Bu zamanda tevbe etmeyen ne vakit tevbe edecek? Allah'ın ayını sayınmayan hangi ayı sayacak? Haram ayın hürmetini bilmeyen neden çekilecek? Onun için bu ay bu hususla sohbetlerle geçirilmelidir inşallah. Şimdi tabi konu çok. Kimileri tabi inşallah seni kalacak çünkü bu recep geçecek bir Sohbette bunlar bitirilecek bir şekilde değildir. Birkaç hal şerif bu hususta rivad ediyoruz size. İnşallah tebbenize vesile olun. Gelecek Miraç gecesinden önce inşallah efendim bu yola dönmemize günahlardan vazgeçmemize sebep olun. itibarıyla. kesir Allah'tan cebbedi. Bu sohbetlere gelenlere tesir verecek allah Teala bak pazar gün bulsuladaydım eski sohbetler yok, eski ilanlar yok, eski davetler yok tabi bunun on birisi gitmemişti şemaatler olduğu zamanlar oluyoruz fakat yine de Allah kime hidayet verecekse ona duyuruyor kime yol nasip edecekse onu getiriyor ona lazım olan sohbeti ona dinletiyor bu işleri yapan hep Allah-u İşte işte hiç bir şey yok ağaçtan hidayeten sohbeti bizim ağaçtan Mevlağ buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Ağaçtan duyurur da insandan duyurmaz mı? İnsan Kâb eder bir Odunu Allah insan konuştururmaz mı? Onun için Muşa ağaçtan dinlerken bu ağaçtan geliyor demedi ya, Rabbimden geliyor. Siz de burada benden dinlerken veya başka bir kocadan dinlerken bunu koca kafadan atmıyor. Mevlağ burada buyuruyor, Habibi buyuruyor. Bu aracıdır, mikrofon gibi. Şey o Senden benden bilirseniz tesirlenmezsiniz. Kalbenizden bilirseniz tesirlenirsiniz. Ki iki hafta evvel dedik. Bir düğün sohbetine geldi, Futbolla meşgul olan bir genç. Top sakal, kulağında cübbeler. İki hafta için dedim. etti. Namaza başladı. Efendim sakalı bıraktı, pışanlar giydi. Şimdi medreseti okuyor. Bizim burada gelecek kardeşimiz söyleyelim. Şimdi medresede o gibi sohbetlen adamın bütün hayatı değiştiği gibi, ailesinin ve çevresi, böyle binlerce insanın bu sohbetler resim olmuştu. Bu sohbetler, efendim, medreselerdir buralar, tersanelerdir buralar. İki insanlar teşvik ediyor. Kaç tane açık çıplak, pantolonu başı açık gelenler. Efendim, başı kapanmıştır. Geçen hafta söylüyor bunu. Halbuki şu anda bana göre benimsiz bir dönemdir bir teşkisin, bir gayretin, gücün, takatın yoktur ama yine de Rabbim dilediklerini nasip ediyor. Onun için siz gayretli olun. İnsanları tebliğci olun. Ulaştırıcı olun. Kersin Mevla'yı mevla. Evet. Cevâb-ı İdnâ Abdillâh Radıyallâhu anhümâ abdûlûr Satabana Rasûlullâhi sallallâhu aleyhüm ve cümâ Cuma günü Rasûlullah Efendimiz bize hutbe okudu. Fekal kudbesinde kuyurgular Eyvennâs Tûbû ilallah Kavlen temûtû Ey insanlar Ölmeden evvel Allah'a tevbe Şimdi ölmeden evvel tevbe edin. manası ne demek? Hemen tevbe Çünkü ne? Kimsenin ne zaman öleceğini bil. Şimdi ve maddeli Resulü'yı Temur kimse hangi yerde ne vakit öleceğini bilmez ayetin hibbeti nasıl anlaşılıyor değil eğer bu millet 60 sene, 70 sene, 100 sene kaç sene yaşayacak veya 30 sene, 20 sene yaşayacağının süresi ve bir şeydi ne yapar 90 sene yaşayacak 89 sene güver işlerdi 90'a girdiğimi de 11 ayı hesap ederdi 12 ayında kaç iki hesap ederdi? Onun için son dakika tevbe edildiğim derdi. Nasıl olacak tevbe kabul oluyor diye efendim kendini aldatır. Helak eder. Ama şimdi ölüm gizli. Hadiste buyurur, ölmeden evvel tüm adını orsalamladın, vakitini de ödedi Namaz vakti geçmeden hemen kılın. Ölüm gelmeden hemen tövbe. E, ne zaman ölecekse edelim ki Şimdi salihlerden biri Abdülbelikimdi Mervan emir, emiri hükümdarlarından onun yanına girdi. Dedi ona ki bana ki vaaz et. Eskiden böyle krallar, padişahlar, hükümdarlar böyle alimlerden, velilerden, vaazuna sahib isterler dedi. Tevazulu olanlar sohbetlere giderler, tektelere giderler. Tevazulu olmayanlar kocayı ayağına çarptılar. Özel sohbet istedilerdi. Fakat tabi bazı alemler giderler, bazı alemler gitmezler. Giden de gitmeyen de tabi iyi niyetli olduktan sonra her şey isabetli girler. Hani onlara yardım edip de hediye alalım, kese alalım, para alalım niyetli olanlar tabi onlar tehlikel edirler. Allah'ın babası Bana vaaz et deyince Dedi ona ki şu anda ölüm gelse hazır mısın? En güzel bu Hepiniz de şimdi bu ağzı yapıyor bu ağzı. Bak bu dağ. kaç Bin seneden fazla eski bir şey. Ama hala bu devam ediyor uzatırmak. Biz sizi bulurken kendisi alalım. Şu anda ölüm gelse sen hazır mısın? Dedi yok. Şey bize sorulsa ne diyeceğim? Var mısınız? Hazır mısınız? biz i̇şte Ezra'yla sen için gönüllü alıyorum deseyden vermeyecek. <gülüyor> yani hazır mıyım? Değil. Siz hazır mısınız? Değil. Peki. Peki peki, şu anda bulunduğun durumdan daha iyi bir duruma kavuşacağına dair sana imkan verileceği, fırsat verileceği hususunda bir fikir sahibi misin? Anladınız mı? Ne diyor? Şu anda hazır mısın? Değil. Peki, bu durum değil, bu durum değil. Hazır olacağın bir zamana, kavuşturulacağına, bu fırsatı bulacağına, o kadar yaşayacağına dahil bir karantin var mı? Var mı? Şu hali denmenin ne Memnun Memnunca Osman memnun değilsin durumunda. Memnun değilsen, Allah Rasulü'nü rahatsız edecek, ameline muvaffak olacak bir, bir duruma kavuşma imkanına sahip olacağın vakit, ömür, fırsat, imkan sana verilecek mi? Bunu biliyor musun? Onu da biliyorum. Peki. Seni öldükten sonra bu işi telafi edecek, ara bir dönemde işte başka bir yer olduğu hakkında bir bilgi var mı? He? Yani Ölmürsün. Durumunda iyi. fırsat da verilmeli. Hepimiz hakkında bu gece geçerli olacak bir şey. Hepimiz hakkında. E peki, seni cennet cehennemden evvel, mahşerden evvel bir yere koyacaklar da Bak burada bir telafi imkanı veriyoruz. Düzeltmeye bak denecek. Böyle bir yurt var mı? Yok. Yok. Hocam bir tane var. 34VH 0347 Şahin Hassası varmış Azenem çıkacakmış 34VH 347 Şahin Evet Bu münasebetle e, Duyuralım ki Önümüzdeki Cumartesi gecesi 27. gecedir Miğraç gecesidir Bu önümüzdeki cumartesi Pazara bağlayan gece Pazara bağlayan gece miyarraç Cuma Cumartesi olması hasebiyle uzaklardan da insanlar gelebilir. Ve ertesi gün pazar olması münasebetiyle efendim daha çok insan gelir. Bir izdiham yaşanabilir. Bundan dolayıdır ki aşağı cami açılacak. Orada da görüntü olacak. Ses üzerinden ziyade görüntü de olacak. Üst karttaki görüntü de kalacak inşallah. Ondan sonra bu Çukur Bostan'a efendim fırsatçılık yapıp da para e, koyan, paralı adam koyan insanların e, belediyeden şundan bundan izinsiz yaptıkları anlaşılarak belediye, oradaki şey, heyet bunu kaldırmıştır. Şu anda elhamdülillah Çukur Bostan yine cemaatin i hizmeti delir. para da alınmıyor araçlara. Şurada bugün duyanların her biri Allah azası için, Resulullah miracı bakışı için hiçbiriniz arabayla buralara gelmiyor. Çünkü zaten bu ilanı duymayan nice insan geliyor. Hiç olsa duyanları frenleyelim ki öbürlerinden uğraşma fırsat kalsın. Buralar tıkanmasın. Çukur Bostan'a park edilecek arabalar, burada bulunan ve bunu duyandır, duyurun. Mutlaka Çukur Bostan serbesttir, ücretsizdir. Orada görevliler var. Yani arabanızın çalınmaması, camının kırılmaması, cep telefonların vesaire teyitlerin alınmaması gibi daha güvenlidir orası. Çünkü orada gezen görevlileri bırakıyoruz biz. 13'ün cumartesi inşallah hepiniz o yapar edin ve oradan yürüyün inşallah Resulullah'ın Mescid-i Eksari'ye yürüyüşünü Cenab-ı Mehmet'e yürüyüşünü düşünün siz de onun sohbetine yürüyün Allah'ın evini yürüdü siz de yürütür inşallah hayra yürütür evet ve insanlara duyurup Kandil sohbeti önemli bir sohbetdir, miraç dersidir. Herkes istivan etsin, kadın cemaataya yoktur biliyorsunuz. Erkekleri çağırabilirsiniz, Aşağıda açılacaktır. Ancak, akşamın peşiyemi yatsıdan sonra mı yapalım hususundan? Ertesi gün pazar olduğu için, yarın olsa iş gününüzdür. Ama Kandil'in sabahı pazardır, iş gününüz değildir. Bu hususta oynamanıza sunuyorum. Yatsıdan sonra olsun diyenler bir parmak alır. El kalır. Yatsıdan sonra olsun diyenler. He? Bak karşıdan geliyoruz diyor. Uzaktan geliyoruz diyor. Cumartesi'ye o zaman ertesi pazar olduğu için yatsı namazı ilk vaktinde kılınacak. Onu duyuruyoruz. Hiç geçiremeyiz. Yatsı ezanla kılındıktan sonra sohbet yap olsun. Tamam mı? Tamam inşallah ömürlerinde buna ulusun. Bir de Perşembe, Cuma, Cumartesi harama yorucu var. Biliyorsunuz son haftadır son haftadır haramayın Şaban'da bu fazilet yok. Ne kadar cevab var? Nuh Aleyhisselam'ın önünü kadar. 900 sene ibadet cevabı var. Perşembe, Cuma, Cumartesi harama yorucu. Bunu da kaçırmayın bari son hafta. Yahu Hocamendi 900, 900, 900 Dört haftadır 3600 oldu be. Ne olacak? Fazla namaz göz çıkarıyorlar. 100 bin dolarım var. 50 daha vereyim mi? Fazla namaz göz mü çıkarıyor? Fazla sevap göz mü çıkarıyor? Diyorum millete ki fazla gelirse bana verirsiniz. Ne verirsiniz be? Yolunuzu değiştirdiniz. Borcunu sohbetine gitmiştik. Kalkıp bilde sevap aşırma. Baba bilir. O da sıyrıp geldi. Baba Hiç görüşmeyecek daha herkese. Abi. Onu anlattım kursalılar, burada söylüyorum. Şimdi, şimdi, bu katlamalı sevaplar neye veriyorlar? Şimdi anlatıyoruz ya, 900 sene ibadet, şimdi olmuşlar, oluşları. 21 güne kadar mı hazretlerin saygısını, şu kadar sevap, şu kadar cevap, şu kadar. da burada sevabı da ne yapacağım ya? Neyi ne yapacaksın ya? Kazandın mı tüm zaten, neyi ne yapacaksın ya? Onu da bırak, şimdi ahirete gideceksin. Metremiz onu yemenin müfilesi. İflas eden kimdir bilir misiniz? Kâbi o Rasûlâh'e müflüsü fînâ mellâ mikâ'ûl-â diren Ya Rabbi Allah'ım, müflüs parayı bunu sıfır etmişti sana derler. Haa. Bu yılda o dünya müflüsidir. Dünya zarar olur mu? Olur ama pek olmaz. Neden? Zaten hileli iflas etmişse, paralar üstüne kaçırmıştır. Yok efendim hakikaten iflas etmişse de, kol komşu bakar biri bir şey verir, ne kadar iflas ettim de bir köşede bir şey ayırır o. Geçilir yani. Haa. Bir gazetmişti ölmüş Görmedik. Ama Ya gidelim Hüseyin ümmetine, yedi yuvmetine, kıyametine, salati, masaya, masada, filan. Müflis kimdir? Ahirete gelir. Namazı var, olucu var, sadakası var, ibadeti var. Uuuu! O da zannediyor ki, Resulullah'a yakın bir makama çıkar herhalde filan. Bu arada, aa evdeki hesap çarptığı var. Ve ki, kasete vada, otaramı vada, misafekete vada. O gelir ki, bu beni görmüştür. O da yine bu beni sövmüştü. Örneğin kendim dedi bu benim kanımı akıtmıştı. Öbür canımı yakmıştı. Uuu zaten kıymet ettiklerin gelirse... <gülüyor> Seni göremeyiz artık başına düşenlerden. O kıymet ettiğin, dedikodu etti, istirah etti, suizan ettiğin... Aman ya bak etmediğin bir şey var mı seninle benimle ya? Ne olacak? Para geçmiyor ki. Dolar versen mark versen, buradan çeferin cebine vasiyet etsen bir şeyler doldursan Zaten sülallar zaten oldumana kadar da <gülüyor> Mezara kadar açarlar ama Neyse kalsam bile yarar mı? Yarar mı? Adam olacak değil diyor, ne olacak? Mezara diyor, bunlarla anlaşma, bence cennet yok Nasıl anlatacaksın? Ve yüka'dem hasenâ kivâdem hasenâ kivâdem hasenâ kivâdem hasenâ kivâdem hasenâ Şimdi diyor buna diyor gel seninle alacağını hesap edelim kaç namaza denk geliyor diyor. Mesela 10 senelik namaza denk geliyor sen alacağı. Ne olacak? Verin 10 senelik namazını. Öbürüne diyor ki yirmi senelik orucuna bunu kurtarıyor. Adamın alacağı çok. Onu ona verin, onu ona verin, onu ona verin. Ne olacak? cevaplar tükendi, alacaklılar tükenmedi. Adam geliyor yine diyor ki hacizde nasıldır hacizde? En evvel koyan adam. Haziz masasından. Ondan sonra biri geldi. Bende dedi çeki var koyunda ödemedi. Ama dedi hacize kayıttığı mallar bitti dedi. Sen ne vereyim? <gülüyor> Adamın bu malları bitti yani. Sen şimdi alacak mısın ama ne verecek sana? O zaman ahirette çözüm çok. Senin günahın var mı? Olmaz mı? <gülüyor> ne olacak? Sen ondan dedi alacağın da buna yükle. Hani hiç yoktan sevap alamıyorsun ama senin de sevap tarafı artmıyorsa da sol taraftan, günahtan eksiliyor. Yani. Sevap alan sağ teraziyi kaldırtıyor. E, günahından eksilden de sola aşağı düşürdü, otomatik manyet sahip kazanmış oluyor. Bu itibarla karınkar ne yapalım? O da ona günahlarını öteniyor. Adamın sevapları bitiyor. Bir de günahlarından da ekleniyor. Tümden kurakil ne Doğru ateşe gönderiliyor. İşte iflas bu değildir de nedir? İflas. Ancak ben bir kitapta gördüm ki bu çok güzelmiş. bir şey. Bir adamın nafile oluşları, nafile namazları nafile ibadetleri varsa bunlara azalt deniyor yani katlamalar. Mevla bu alacak sahiplerine bu katlamalardan veriyor. Ana sermaye yedirtmiyor. Ana sermaye ne? Beş vakit ne var? Ramazanın orucu, farzın, haccın farzın, zekatın farzın. Bunları yenirmiyor böyle. Neden? O da giderse adam cennete nasıl girecek? Onun için nereden veriyor? Katlamalardan veriyor. E şimdi Kabe'de bir namaz kaç namaz? Yüz bin namaz. İlk <gülüyor> bir adam girip, on gün Kabe'de diyor, on günlük kaza kıldır diyor, bir milyon namazı sildim diyor. Nereye sildin be? Yirmi sene namaz kılmamışsın, o senin borcu zaten. Bu katlamalar, o 100.000 namireden ekleniyor. Niye yarar? İşte bak niye yarar? Allah-u Hakk'lılara mi? Kâbe'de kıldığın, Mecid'i kıldığın, 1000 namaz, Mecid-i kıldığın, 50.000 namaz, bir vaat, 5.000 namaz, neyse bugün bu katlanıyor, 13.000. Bak haram ay orucu diyor, 900 sene ibadet. Evvâbî namazı, 12 sene ibadet. Şöyle evvâbî kıldınız ya, 12 sene yazılıyor, otomatik. Her gece var. 12, 12, 12 hesap etsen, ayda ne ediyor? Efendim? 360 Yılda ne ediyor? Sene sene! 12 sene! Ayda diyor üç yüz altmış senesi fevabinde. İşrar namazında ne var? Bir aşk her sabah. Ekle, ekle, ekle, göz mü e yarın bu kadar olacaktı biriktiği zaman ana paraya dokunmadan, sermaye yedirmeden bunlar bunu kapatır, değil mi? Kapatır. Onların da ağzı kapanır körünün istediği bir Allah verdiği gün hadi sen de alıp alacağını kardeşim git tamam razı olsun razıyım ne yapacak canını alsana ya onun için haram ay orucunu da tutalım son hafta ondan sonra pazar günü de oruç var da onu o gece söylerim şimdi bindirmeyelim ben size anladın burada anladın şu hoca dersiniz şimdi o pazar pazarın iki ayı, bu haftaya mahsus ol o ayı 27. gün onun cevabını o gece konuşuruz. Ama Perşembe Cuma cuba şey tutabilen tutsun. Adam geldi dedi ya Resulallah dedi ben bu Recep'in orucunda çok fazilet var ama ben acizim tutamıyorum. Dedi o zaman de agil, Her gün bir pide sadaka ver. Yani bir ekmek. O da onun yerine geçer. Adam dedi Resulallah ondan da acizim dedi ben fakirdim bazı adam var ramazanda oruç tutamıyor neden? müslüman bir doktor fetva verirse tutamazsın. Mevladan müsaade ediyorlar tutamazsın ama müslüman doktoru yani adı ahmet diye müslüman olmuyor mu? masol olabilir lyons olabilir falan o sonra dersin ki bacağım ağrıyor der ki oruç tutmam lazım bacağım ağrıyor <gülüyor> hiç bir alakası yok. ama lanki hakikaten oruç tutmana mani bir marazım var illetim var mevla müsaade etmişim ne vereceksin? fidye vereceksin hayır. Adam diyor ki ben fakire fideye de verecek param yok, Allah canını mı alacak, kardeşin, bir şey lazım değil diyoruz. Elbahtı bu. Fakir de onu da veremiyorsan bir şey lazım değil, bir şey gerekmez. Allah ne yapıyor sana? E şimdi Recep'nin orucundan acizim dedi, her gün bir ekmek sadaka ver. Her gün bir ekmek sadaka verecek param yok, o zaman bir tesbih ödeye. Subhanellezî ilahe beli tesbihuhu ilahe ve subhane ve arzilefrem, Subhanebellezî ilahe beli tesbihuhu ilahe ve subhane O Recep duası var ya, onda yazıyor Aa, ay çıktı haberiniz yok Ceren. Her gün ona bir kere okursanız o günün orucu yazılıyor size. Işte. Tutmadan. Anladık da tabi. Tutmadan derken, tutmayan gücü varsa tutar. Gücü yok da parası varsa bir ekmek sanırım efendim. Onu da yapamıyorsa bu kesiyor. Hody efendi, ne var? Ben el tutayım, sağlığım var. Hem de zenginim, bir de pide vereyim gülde. <gülüyor> Hem de bu tesbih'i okuyayım. Oho! Sen aldın götürdün. O zaman fakirler ne aldın? Fakirler geldi dedi ya Resulallah, bizim durumumuz ne olacak? Niye dedi? E biz de İslamiyet'in yarısını yapabiliyoruz. Para yok sekat Para yok cihata gidelim. Para yok dereye gidelim. Yani cihat için binek lazım. Fitre para. Yani İslam'da para yolu var. E bunlar bizde yok. Ne olacak o zaman? Tekrar bana size bir tesbih öğreteyim. Her namazdan sonra çekersiniz. İşte o zaman dedi Efendim geçmiş ümmetlerin hepsini geçersiniz Sizden sonra da kimse şey yetişemez Ancak bunu sizin gibi yapan daha fazla yapıyor. Ne yapalım? 33 sübhanallah, 33 selam durun 33 Allah'a ürünler 33'ü de La ilahe illallah hüktevü la şefikelele ümküle Siz onu işte yanlış yapıyorsunuz 33 33'leri üç, yapıyorsunuz La ilahe illallah geldi yani mi müeşte bırakıyorsunuz Halbuki onu da siz demezseniz olmuyor o zaman Yüzüncüyü siz bağlamanız lazım. Müezzin derken siz diyeceksiniz? Tamam bunu yaparsanız tesbih ümmetleri geçtiniz size de kimse yetişemez. Fakirler memnun oldu gittiler tesbihler namazlardan sonra başlattı. Bir de baktılar zengin adam da yapıyor tesbih. Altyazı. <gülüyor> dedi gelmeyi aracılıyorlar. Ne oldu? Zehev ve hevindisi olup ucu, Bu zenginler her tarafı aldı gittiler. Ne oldu dedi dedi ben ne yapayım değerli kefasullahi diyor ki ben yaşayalım Allah fazlası Allah fazlası bile niye verir ben para vermişse hem sağlık vermişse hem şikir vermişse ben ne yapayım dedi ne dedi sen avlını yap şimdi onun için bu tesbih okuyan fakirse, acizse ama ne var hem olucunu tut hem satakanı ver hem de bu tesbih oku Recep duvarları az bir şey kaldı birkaç gününüz kaldı okuyun o teşvikle oku. Ya zengin, ver bey Bir bahane. O düşünün ki hiçbirikte faziletler var. Barikle ne yapılacak? Recep de bize bereket ver bize mübarek kıl. Ne demek? İşte bak harama yol Sen nerede burada 900 sene ibadet. 4 hafta yapsan 3600 sene. 3600 sene. Şu aybani selamından fazla. Efendim 900 yıl ibadet. Bu kadar ibadeti bir ayda alıyorsun. Bu Receb'in bereketi değil midir? Evet. Ne isteyene vereceğim? Afiş isteyene affedeceğim Recep ayında. Bu Receb'in bereketi değil midir? Ya ne bereketi Dünya ahiret bereketleri Allah'a da yıkadır. Kazanalım. Onun için iftarınızı da rahat yaparsınız. Cumartesi yaksı ezanıyla inşallah namaza dururuz. İnşallah. Arabalarda unutmayın duyuruyorsunuz. Şükür bostana park ettiriyorsunuz. Evet. Şimdi ölmeden evvel Allah'a temel peki dedi Ozan Abdülbelik'i bilmez bana o yok, bu yok ölme hazır mısın? Yok. Daha iyi bir hale vakit olacak mısın? Bilmiyorum. <gülüyor> Başka bir yer var mı öldükten sonra işi düzelteceğim? O da yok. E peki dedi, Ferhat'ı hemen ümürden ye çekerler. Ansız'ın ölümün gelmeyeceğine emin misin? O da yok. Dedi ki, krala diyor ha, akıl sahibi bir adamın diyor böyle bir şeylere razı olacağını hiç tahmin et. Yani ne demek istiyor? Manyak <gülüyor> Akıl sahibi bir insanın bu cevaplara razı olup oturacağını tahmin et. bize Güzel de demiş oldu değil mi? Aynı durumda bir tıp atı. Aklımız aklımız akıl maaş kasir-ül nazari ve aklül maaş Dünya aklı kısa görüş ahiret aklı keskin görüş bizde dünya aklı var. Ne anlıyor? Şimdi yemeğin iyisini, efendim, meşrubatın güzelini, bilmem arabanın kalitesini, cep telefonunu iyi, yeni çıkanım Akıl var! Ahiret aklı, kıt! Ahiret aklı olmayacak yeri görmüyor. Duvarda kalıyor. Öte arkası yok. Allah ahiret aklımızı çalıştırmayı nasip Onun için akıllı bu işe razı olmaz. Resulullah bunu. Ölmeden evvel hemen tevvel. edin. Mebadiru bile amali sanihati kablen tüşvalûn. Bu <gülüyor> <aflarım pasla. gülüyor> Evet. Meşgul olunmadan evvel salih amellere koşucu. Ne demek meşgul olmadan evvel? İnsan şu anda bulduğu vakitleri yarın bulamaya bilir. İnsanın başına öyle işler açılır. Öyle sıkıntılar gelir. Şimdi rahatça sohbete gelebilir. Zikredebilir. Namaz kılabilir. tövbe edebilir. Yarın başını kafasını kaldıramayacak bir sıkıntılara düşer. Ondan sonra pusulayı şaşırır. Cami, cemaat yanından geçemez. Böyle insanlarımız oldu biz. Senelerce bu insanlarla muhatapız. Bu kadar binlerce insan, belki yüz binlerce insandan muhakkak oldu. Bu kadar insan içerisinde hallerden hallere girdiler. İşi düzgün olan işi bozuldu, sağlam olan saati bozuldu. Nice insanlar camiye gelemez hale geldi, cemaate gelemez hale geldi. Nice insan felç oldu, bir Allah diyemez hale geldi. Nice insan bir sabah cuma sabah seylesine yürüyemek hale geldi. Niceleri de vefat etti, zaten onlar Allah'ın rahmetine gittiler inşallah. Demek ki meşguliyetler geliyor. Bu, boş vakitte salih amellere gayret edin. Salih ameller çok Bütün bunları anlatmak üzere konuşuyor. Şunun fazileti şunun var. رَصِرُ لَذ۪ي ve وَذَيْنَ رَبِّكُمْ تَسْعَدُونَ Rabbinizle aranızı düzeltin, meskup ve bahtiyar olsun. Rabbinizle aranızdaki münasebeti alakayı, iltibatı, ne yapın? ekleyin, koparmayın biz ne yapıyoruz? şeytanla münasebetleri sıkı fıkı bağlıyoruz Rabbimizle alakaları kesip koparıyoruz günahçı ne yapıyor? Allah'la irtibatı kesiyor, şeytanla irtibat biliyor Rabbinizle aranızdaki münasebeti vasıt edin ne demek, neyle vasıt edin? اَلِنْ يَصُرْ يُعْنَمَا اَمَلَ اللّٰهُ وَاَنْ يُوْسَلْ Ulaştırılması gerek, emrolundan ulaştırırlar. Ne Namaz. Beş vakit namaza devam, Allah'la irtibatı devam ettirme. Bir insan namazı terk ederse, namazını terk ederse, bir vakit namazı bile kasten terk ederse, özürsüz demiyor. Ne olur mu? Allah'la irtibatını kesmiyor. Kim beş vakit namaza devam eder, Allah'ın ona ahli zimmetiş ve sözü vardı, ona azap etti. Kim beş vakit namaz dergide mevlâ buluyor diye sen, senin ne anlaşman bozuldu, iltifatın koptu sen. Namak imkân bir şey benim musannafe değil, çok sağlam hadis kitabıdır. Ondan gördüğüm bir hadis şey ne buyur? Hantal gös saladen müteahhiden, hatta tevodu değil, özür özüyor yani baykın değil, uyuyakalmış değil kasten bir namazı terk etti vakti çıktı o namazın tabi tak, haklı tavelu bütün sebapları silindi. hadi, hadi ama demliyorum sana gizlenir yüz, dokuz yüz, dokuz da fazlası abi, ne yapacak o kadar ne yapacak o kadar ama senin sebapların üst üste duruyor mu öyle mi senin sebapların arada böyle bir siliyor video var hemen üst ürünü ama haklı tavelu onu hiç konuşma İmana şirk koşan on her gitti. O zaman tabii hacda yedden şey dedi. Sıfır, hiç anılar gitmedi. Dinden çıkaracak bir söz salveden, en fazla küfür konuşan, İtikad risalesinde o küfür başla bakın. Hangi konular başlayacak beni kafir ede? O her amelleri elleri sildi. Ama diğer böyle namazı ten geçiren, bunlar da amelleri sildi. Rabbinizdeki sabahı mübarek ay. Ve çok verin rızkınız bol gelir. Hiçbir kulun parası vermekle eksilmez. Şeytan ne diyor? Nasıl eksilmez diyor ya? Kaç para vardı diyor? 40 milyon. Kaç verdin? 10. E gitti diyor, onun 30 kaldı işte. Aa şeytan biliyor bunu da sana seni kaydırıyor sen anlamıyorsun doğru diyorsun diyorsun ya hakikaten eksik değil halbuki neler geldi ne bereketler geldi yarın bir de baktım seksen geldi yüzler, bin geldi bunu tecrübe eden adamlar var benim tecrübe biraz az bu işte ama tecrübe eden adamlar var büyük zenginlerden vefat ettir Allah rahmet etsin adam bin tane talebe okusuyordu bin tane talebe, bütün ekmeği yemeye yediydi ya ben şaşırdım diyorum verdikçe geliyorum, verdikçe geliyorum hakikaten böyledir ha sadakayı çok verip rızıklanırsınız hele ki recep ayında sadaka ne diyoruz barik telafi olacak recepimizi mübarek kıl başka ayda olmayan bunda önerler mi? ne bereket, başka aile de sadaka verirsin sevabı Allah ama recep verirsen Allah onu cehennemden uzaklaştırır diyor. Ne kadar? Yavru derivasından uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar. 500 sene yaşıyor karkanın en yaşlı karka. En yaşlı karka 500 sene yaşıyor. Zaten cehennemden kabir arasına kadar 500 sene. Bir insan mezardan kalkarken cehennemin gürlemesini duyarsa o çok kötü. O duyduğu zaman demek orada masihli var, girecek. Allah bize duyurtmasa. Amin. ya <gülüyor> يَسْفَعُ لَهَس۪يسَهَا <gülüyor> Dostlarım sesini duymazlar diyor. إِلَاهَا تُبْنِمْ مَكَانِنْ بَعِينَ 500 sene uzak mesafeden cehennem onları görse سَنَعُ لَا تَغَيُّهُواً وَزَبِّيْهُواً Sesini şikirler diyor. 500 sene cehennemden uzak eden ne demek? Kabirden kavgarken cehennemin gürlemesini duymaz. Nerede bu? Recep ayında verdiği sadaka. Ama ben diyorum ve doğru diyorum ve tekrar tekrar diyorum. Çünkü misallerini görüyorum, eserlerini görüyorum. Ekmek vermekten büyük sadaka, sohbet ver. Çünkü ekmek bir ön doyurur, sohbet hidayetine sebep olursa ebediyen onun ruhunu doyurur. Ebediyken. Hangisi fazla fazla Ekmek yine verin, ama bak miraj sohbeti, İslam'ın tümüne cemaat ediyor. Üç saatlik sohbetten değinilmemiş bir konu yok, Yanım, yakınından uzağında. Mutlaka, Niye var? İki kaşak halinde. Bak önünüzde miraj. Şimdi herkes, Recepay'ın satakasına niye? hayırına diyen, al şu mirajı Resulullah mirajı çıktı, haberim var mı? Ben anca lamba yanarsa, çıkarsa, Kamiloğunu arıyorlar. Al şu miracı dinle ve insanlara dinle dediğin zaman veya bir yerde toplayıp onları koyup dinlettiğin zaman ne büyük hayır yaptın? Orada birisi tövbe etse kasetlerle çok tövbe eden var. Çok yola gelen var. Dünya her yerinden haberler geliyor. Buna hizmet edin. Bak miras kaseti. Herkes tasantuk niyetiyle. Rızıklanırsınız. Hayırlanırsınız, bereketlenirsiniz. İlerisi var. وَاَذُرُوا بِالْمَعْرُوفِينَ تُحْسَنُوا İyiliği emredin, korunursunuz. Müslümanlar, bak Filistin'e, bak Burak, bak Geçeristan'a, bak dünya ateş kaynıyor. İyiliği emrederseniz, korunursunuz. Neyle emredeceğim? Hoca dilim bahsedeyim, ayet 1 var üstünde. 3 2 3 3 3 ne yapmış oldun? Oradaki emirleri sen duyurmuş oldun. Bunu ben tek başıma yapma gücün yeter mi? E bu kadar insan ne kadar çevresi var? Herkes bir kişi demek binlere on binlere gidiyor Korunursunuz yoksa Aleyküm, Allah'a Aleyküm. en kötü Allah başınıza musallat eder. Feryadu kıyaranı feryad Evliyat olsa kabul olmaz. Evliyat olsa. Neden? Niye mağaz etmedin? İyiliği terbiye etmedin. İyiliği emredin, korunluk sunur. وَنْهَوْ عَلِيْنُ مُنْكَرِمْ تُنْصَرُوا Kötülükten ne yedin? Yardım olunursunuz. Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok mu? Allah'ın yardımına muhtaç değil misiniz? Yardım mı istiyorsunuz? Kötülükten ne yedin. Bak miras sohbetinde neler Zinanın var? Zinanın zelli var. İçkinin var kumarın var mı? Kadınları tutaklanmışsın var mı? Namazı terk edelim, mirasta hepsi var! Bu miras sohbetini yayın! Herkes, bak bir hafta var. E şimdi tarihi başka zamanda şey yap, sana Ne mirası ya? Bayram değil, seyren değil. Ama şimdi bu hafta haftasıdır. Bak, cumartesi mirastır. Alın dinleyin. Bu haziyette ne yapmış olursun? Hem adama sadaka sayı yapmış olsun. Hem olursun. Hem iyiliği emretmiş olursun, hem kötülükten de etmiş olursun. Şu hadisteki üç maddeye, faziletine, gazi fena ne o? Hızırkın artar, düşmanlarından konulursun Allah'ın yardımına mazhar bulursun. Daha ne arıyorsun? Ha, Bana ne dersen? Belanı arıyorsun. Bana ne, ne be lazım? Kim vaazin demiş, kim bitememiş, miraç gelmiş, geçmiş, adam kötülüğü bilmemiş, iyilik bilmemiş. Bana ne? Belamızı aramayan. Bak dualarımız kabul oluyorsa yine bu vaazın aşağıdan devamındandır. Sohbetler olmasa hiç dua kabul olmaz. Kimse de dua kazanır. Vasifet yapalım. Gücümüz demir. Başka gücümüz yok. Evet. Şimdi yine bir hadis herif İnne iblis, inne iblisha ine urbidha ile'l-ağr mer'un iblis yere indirildiği zaman kâle rizzetike ve celâli la ezâlu finnâde ve mâdâ ve ruhu fi cesedi ya Rabbi dedi, ruh bedeninde durduğu sürece Adem'in oğullarını azdırmaya devam edilir. Peki... فَقَوَالَا رَبُّ Mevla buna ne cevap verdi? مُعِزَّتِينَ وَجَلَالِينَ لَا اَمْلَعُوا الْجَوْوَةَ مَعْلَمَةَ غَرْغَرْ بِنَفَسِهِ Ben de izzim, celalim hakkı için nefes alıp verdikçe tevbe kapısını açık tutacak. Karım olan kim galibsiz? Mevlaka, şeytan bari. Hakikaten hadis-i şerifte men tehafetam ki ölümünden evvel bir sene bir sene evvel tövbe eden tâvallay, Allah tövbesini kabul Cibri geldi ya Resulullah sana müjde getirdi. Dedi ya Cibril müjde ama bu biraz. Uzak yahu. Niye adam bir sene ölçeğini ne bilsin bir seneyle? Bir daha geldi. bir şeyli Bir ay kadar tövbe etse ölmeden kabul. Dedi hiciril bir ayda neler olmaz ya. Bir daha geldi. Bir ay Bir gün kadar kabul. Dedi adam dedi bir gün evvel ya. bir yarım gün evlilik dedi. Taboallar. Allah tövveli kabul. Dedi ki yarın gün çoktur eğitimdir, yaklaştıralım bu işi dedi. Kurtaralım bu ümmet. مَنْ تَعْمَا قَبُلَ الْغَرْغَرَةِ تَعْبَ اللّٰهِ Cibril dedi ki Allah sana selam söylüyor ve sana müjde ediyor. Eğer kulumun dili bile tutunsa, Estağfirullah diyemeyecek hale gelse, kalbiyle Allah'tan haya etse, o saatte onu da kabul edecek. E ne arıyorsun ha? ama ve lakin bu hale ne zaman düşülecek belli of adam şalvarını giyerken ayağından geçirmiş dizine getirirken ölü halinde Bak, düşüyor konuşur geliyor adam bizim Halit hoca Allah rahmet etsin Silivri'deki mağaz olan geçen kandil gecesi ilan ettik ya kumyulu mesleklerine maskılıyormuş sevdeden kalk kalk bak gözü yukarı doğru baktık yani ki? Namazın içinde. Nasıl yaşarsanız ölerirsiniz. Çünkü göz, mirak merdivendir. Ruh bedenden çıkarken merdiven dayatırlar ruha. Onun için Ruhu merdivene doğru çıkarken göz de onu takip eder daha ruh çıkmadan. Öyle göğe bakarak ölenlerine gözü barikaya. Aniden ölüm gelebilir. Yani hiç tövbeye fırsatı olmayabilir. Onun için istiğfara devam. Tuhvâli mevvcete-i sohbeti istiğfara-i tezirâ. Amel defterinde çok istiğfar bul bulana hücreler olur. Bak seni istiğfar tarif ettin. Üç aylar duasında. Orada yazıyor öğle ikindi arasında. Bir kere okusan, amel defterindeki günahları sizin. Buyurun. Dua kitabında 51. sahibine bu dua kitabının 51. sayfasından itibaren bu istiğfar bahşesi işlenmiştir. Efendim? Bu 53'te bir dua var. Bu Hakkı'l-Ali Barakadın buyuruyor. Denizin köpükleri ve yağmurun damlaları kadar günağın olsa. Yağmurun damlaları ne demek ya? Şu duayı yaparsan ama ihlas ve samimiyetle göz açıp kapamadan hepsi silinir. 53. suayene başlıyor 54. o zaman. Yine burada bir istiğfar duası var. Dua kitabında. Adam dedi vay günahlarım ne olacak halimdir. Resulullah ne bir şikayetim dedi günahlarımdan geldi de affet al. İkine gel kıl tamam aç elini. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ya Rabbi senin affın benim günahlarımdan daha geniştir. Doğru mu? Ben de böyle günah yapacağım. Beni kim fazla Allah'ın rahmeti var. Rahmetin amirimden devam ettin Bir kere oku tamam. bir daha dedi. Bir daha oldu. kum karadın var Allah'ım. Kalk dedi tamam, az olmuşsun, git. E bu saatte o adam alınır, hepimiz evidir. Hepimiz evidir. Dua kitabında 52, 53, 54 ozakala. Tevbe ayındayız. Şeytanı mahcup edelim inşallah. Rahmanı memnun edelim. Rabbimizi razı edelim. Rabbimiz dilim istifarımızdan Seviniyor. Evet. Muhammed'in dini Unturif Hazretleri buyuruyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Velhafna <Gülüyor> adem <Gülüyor> <Gülüyor> Yazıklar olsun Adem'in oğulları. Yüz nebilden feşşafzulun. Bir günah yapıyor benden hafifiyor. Feğfurulun. Ben de, <Gülüyor> de onu affediyorum. Feğfurulun. <Gülüyor> Yazık diyor. Bir daha yapıyor bu sefer. Yine af diyor. Yine af diliyorum. Ve haula tubden ve laure <gülüyor> şerahati. Yağpar olsun rahatlık. Bakın. Ne günahı bırakıyor? Ne de istiğfarı bırakıyor. Günahını tam bırakıyor. Allah'a dönüyor. Fakat rahmetinden de ümidini kesmiyor. Üşhid hukumenni hal-ı diyor. Meleklerim şahit tutuyorum şey onu ki ben ona affettim. Rahmeti, ben ünlüyün, kesmeyiz açık. Evet. Sahabe-i Kral yüz kere istifar ediyor. Sahabe, Ebu Uley ile on iki bin ediyordu günde. On iki bin. ne olacak? Bir adam geldi ya Rasulallah, bir günah istedim, dedi istiğfar edin. Dedi ya Rasulallah, af istiğfar ediyordum da sonra yine dönüyorum dedi ben bu güya. Nasıl oldu be? Efendimiz'in sonra söyledi. hatta el-nettefetû hattâ el-kûr el-şeytan Ne zaman dölersen de Allah. günah yaparsan da yine tevbe istiğfar Sonunda şeytan yolulsun, mahçûl olsun. Yolsun. Allah şeytanımızı rezil etsin, usfay etsin, vahtip etsin. Allah'ım etsin şeytani ve fukerihani yapmadan evvel umulacak duaları. Şeytanımı rezil et ya! Rabbi. Umduğunu buldurma benden yarabbim ya! Dedik ya özür dilerim, tek soru belki de bir dönersem dedi benim dualarım çok olur, az olur mu sonra, ne olur mu? Allah'ım affullahi, eksehu min zulubike senin günahlarından Allah'ın affı da çok. O halde bir bir düşünelim. Ya ben günahçı Allah beni acaba affedebilir mi? Cahulum. Neden affedebilir mi? Nasıl affeder mi? Velaki terimenin şartları var. Bu şartları tabii bazıları unutuyoruz. ama velaki terbesiz maharet olmaz. Pişman olmadan tevbe olmaz. Efendim, kararlılıkla, pişmanlıkla, bir daha yapmamak niyetiyle tövbe olur. Amma ve tövbe Tevbe edilmedikçe, istifar edilmedikçe, Ya bu günah ile dönme ihtimalim var eğer öyleyse tevbe de etmeyeyim. etmeyeyim. diyorsun ama o zaman ne olur? O zaman... Günah üstüne günah, günah. Siyahlık size siyahlık. Karaldır ya ne karaldır? Neticede kalbin tümü zihri karanlık hale geliyor. كَلَّا بَلْرَانَ عَلٰىٰ اُلٰذ۪ي مَا كَرْضِهُ Kesbettikleri suçlar günahlar kalplerini etten kılıflıyor, perdeliyor. Ondan sonra Allah muhafaza etsin. Günahlar normalleşiyor. Tevbe etme, af isteme ihtiyacını da insan duymuyor. Yaptığı işi de normal görüyor. Allah muhafaza pişman da olmuyor. O vakit ne billah küfre kadar gitmek eli oluyor. O bütün günahı günah bilmeli. Efendim, ben bütün günahlarımdan bir tanesini tövbe etmek zorunda mıyım? Tabi zorundasın. Ama belirgin adam Bak, İçkim var, kumarım var, zina var. Ne yapayım? Şimdi diyor ki ben de bu zinadan tövbe ediyim. Bak, abi, içkiyle kumara biraz daha devam edebilir belki. Durumu ne olacak? Yani alimler diyorlar ki, hepsinden tövbe etmek lazımdır. Ama bundan etmiyorsan, bundan da etme diye bir şey yok. Ne kadar azaltırızak o kadar siyahlığı azaltırız. Karımız var. O yüzden hangisinden bir daha dönmemek üzere tövbeye müsait bir durum buldu, hemen onu gerçekleştir ve ya Rabbi bu günahtan beni kurtarmayı kurtulmayı bana nasip ettin ve ömründen de nasip et diye yalvar. böylece inşallah günahlar yavaş yavaş dökülür sökülür ama keşke hepsini birden bırakabilsem ama bazı insan bazı alışkanlıklarından kolayca kurtulamıyor o zaman da ona efendim sen kumarı bıraktın mı yok ama namaz kılıyorsun eee ne farkı var ki deme çünkü namazı terk etmekte öyle büyük bir günah ki, zinadan dedi. Yani namaz kılmamak, namazsızlık, zinadan dedi. Çünkü sahabe-i zina yapmaya kafiri demiyorlar, içki içene kafir demiyorlar, kumar oynayana kafir demiyorlar, büyük günah diyorlar ama namaz kılmayana kafir diyorlar. 13. bir Rasulullah'ın zamanında namazsızlığın dışında hiçbir günah şirk demiyordu, namazsızlığa şirk demiyordu. Dolayısıyla sen şimdi madem içki içiyorsun da namaz niye kılıyorsun, deme! Ancak sarhoşken kılma diyebilirsin. Yoksa madem içki içiyorsun da ayıtsan da kılamasın deme! Ya çok büyük günahı değersin. Adama verirsen bu günah devam ediyorsun, onu niye bıraktın ki? Deme! Ne kadarından kurtarırsa inşallah Rabbim kulumun tevbesini bekliyorum. Ve çok seviniyorum. Rabbimizi sevindirelim, o bizim dostumuzdur. Şeytanımızı üzelim, o bizim düşmanımızdır. Bizim şeytanımız, bize görevdir ama... Rabbim onu mağlup etmeyi, onu yormayı bize nasip eylesin. Işte. Canı çıkıyor, uğraşıyor, gidiniyor, bizi bu kadar günahlara düşürüyor. Ama bir istifa ile Rabbimiz hepsini siliyor. Sonunda mutlaka şeytan yenilecek inşallah. Allah'ın tarafı galip gelecek inşallah. Siz Allah'ın tarafını bırakmayın, cemaat sohbeti bırakmayın, günahları bırakmayın gayret edin. Tabii şeytan bizle ulaşacak ama biz bizi onun tarafına bırakmayacak inşallah. Cehennem tarafına bırakmayacak inşallah. İnşallah Ümidimiz olur, ayımızın hürmetine, haraba hürmetler duamız bulur. Allah tümlemizi şu saatte mafrete evet. Şimdi bu sohbetlere gelmenin nesi var efendim? Hülmağfurete besliyorsun. Ne buyurur? لَا اِجْدِمُواْ قَوْمُ عَلٰى لِكِ اللّٰهِ لِلٰهِ قِعْلَ الْاَنْمُ مَغْفُورَ اَنْمُ مَغْفُورَ اَنْمُ مَغْفُورَ اَنْمُ بَدْتِبْ سَيَّادِ مَسَلَامُ Efendi başlanacakken Hacı Dursun Efendi Hazretleri, Efendinin Ben tanımışım onu. O oradaydı. Dedi ki bir hadis anlatayım da öyle başlayalım Karbi Şerif. Buyur ocağınızı dedi. Bu hadis okudu. Hangi bir cemaat zikir meclisinde, ayet hadis ilim meclisinde toplanırlarsa, şimdi sizin gibi, onlar oradan kalkmadan mutlaka onlara melekler tarafından az olduğunuz halde kalkın. Bir de artısı var, bugüne kadarki günah defterinizde bir şey yaptınız, silin. O kadar da cevap almayın. Bir cemaat zikir meclisinden kalkmana mutlaka bu müjdeyi alın. Şimdi Allah Resulü sadıktır. mutlaka doğrudur. Hepimiz iman sahibi. Ne kadar filakir olsak da müşrik değilsiniz hemdüllüle. Öndüler Bu iddiala burası da ilim ve zikir meclisi, kahya defansı Muhammed Mustafa'nın, Sadi Allah senden ne kadar hadis okurdu? Bu meclisten insan filakir çıkmaz. İnşallah. Ama ne şartla imanı olması? İslam'ı kabul etmesi inanç bakımından doğru bir Müslümanımız. Amel bakımından hepimiz eksik. Allah günlerinde idarete nasip etmesin. Allah tebareke ve teala fazü kerebiye İslam'ın dışındaki binlere inananlara da İslam'a inanmayı nasip etmesin. İdarete nasip etmesin. Biz de idarete daim ve saati şubeye düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim mütebarek ve emanet ediyoruz. İmanlarımızı ve bütün değerlerimizi. Efendim kardeşlerim. Şimdi günahlardan tevbe edelim dedi. Size günahlar serisini de bitirdik. Bitirdi burada bizi bitirdi. Efendim namazı vaktinde kılmama. Ne kadar büyük günahmış. Huuu! Okuyoruz, okuyoruz. Bunu, bunu okuyor. bundan okuyoruz. Bu namazsızlık çok, minnete verin. Namaz kılmayan mı arıyorsunuz? Kılanı sorsana. İhtikâr. İhtikâr stokçuluk. Aaa! Zam gelecek diye malı stok yapıyor. Ne büyük günah oluyor. Malını harama harcama. Var mı sizde böyle bir şey? Ne kötülüklere, ne haramlara, ne gülahlara. Dünya sevgisi. Onu zaten hiç, eksik yok ne günah oldu heykel yapmak, resim yapmak gibi günahlar bunlar hakkında bu son risale bunda ne kadar hayatınız var biliyor musunuz? şu kadar küçük şeyde Hepimize lazım ki bunlardan da tevbe edersiniz Recep ayı çıkmadan Mevlâh'e tehlikeli bu günahlar seviyesini okuyalım, günahı bilenin, haramı bilenin ve tövbe edelim inşallah bu risaleden istibar edin 1- 3 ayların fazileti hakkındaki Eserden zaten Miras Eğlesi'yle ilgili konuları önümüzdeki günlerin fazlalarını okuyalım. Üç ayların fazlalarını Ondan sonra Beyan Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Derginin bu sayısında size bir CD hediye ediyor. Bu CD'de ne var? Efendi Hazretlerimizin sohbetleri seslendirilmiş. Bütün CD, tüm Efendi sohbeti kendi sesinden değil okunarak seslendirilmiş arada okuduğu ayetlerin Arapçalarında İshak Tanış Hoca Efendi tarafından aşır olarak okunmuş Güzel mi? Hepinize lazım mı? Efendi Hazretlerimizin sözleri çok hikmetlidir Her sözünde mana denizleri var e Bir de ayetler o haritlerde güzel bir tilavetle okunmuş tesir getiriyor Derginin hediyesidir Herkes dergiler alsın, hediyesi de alsın dinnesi de inşallah. Geçen hafta söyledik, kalmadığı için bitti, cumaya da yetişmedi. Nasuh tövbesiyle ilgili sohbet yeni basıldı. İki kaset halindedir. Nasuh tövbesinin şartları, şekli ve faziletleri, tabi tam Recep Ay'ı, Miraç Haftası, Nasuh tövbesi sohbetini mutlaka alın. Ve tövbeyle ilgili olduğu için bütün günahkarlara kaldı. Günahsızlara vermeyin bu insanların günahsızlarına vermeyin, lüzum yok bu günahı günahtan ne kadar adam varsa tavsiye edin, hediye edin, sadaka niyet edin, hayran niyet edin, iyiliğe evredin, kötülüklerinden yedin Resulullah'ın bu geceki emirlerine riayet edin korunursunuz, rızıplanırsınız, yardım olursunuz İnşallah Resulullah ne buyurduysa mücdesine hemen kavuşursunuz evet. Tevbe kasetiyle, miras kasetini bu hafta Bolca Allah hayırlı nancarsın. İnşallah. Amin. Cühan Allah'ım, yani Rabbim, Rabbim, Allah'ım, mekana cennet. Amin. Allah ba'hâk ve hüsnül Evet yahu Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar nasip eyle İşsizlere feyli işler nasip eyle eşsizlere feyli eşler nasip eyle borç ügüdüsü olanlara ödeme kolaylığı efsane nazar ağacı şifa dertlere devarlar bahşeyle buradan dağılmadan affeyle mağdreti Geçmiş evri ruhlarına bu cemaatin geçtiklerinin ruhlarına bir Aksan'ın ismi özelliğine yazılmış Hepsinin ruhları için. Buyurun Esn亮 Eylülah El Alah Esn亮 Eylülah El Alah Esn亮 Eylülah ve okuyalım Yatsı olmuştur yukarı kastada yer var aşağıda cemaat yıkılalım cemaat yıkılalım Mübarek geceler Akçası tazeleyenler fazla kavuşur. Alt katlara girin. Üç kata çıkın. Saffa Cuma sabahı sekteler namazdan sonra yapılıyor. Bir zaman daha öyle devam edecek. Sonra alacağız ki. 14 dört sekteleri kaçırmayın Cuma sabahı. Mübarek reketin son haftası. Allah'ın Mayı'nın son cuması.